rahmetiyle yargılasın, razı olacağı amelleri işlemeyi, sevmeyi, sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Şu yaşadığımız asırdaki Allah'a işlenen günahlardan, kavmimizin işlediği günahlardan bizleri bereylesin. Dua isteyen, inim inim kardeşlerimize Allah Azze ve Celle yardım etsin. Kafirleri kahru perişan eylesin, onlara fırsat vermesin, onların gücünü kırsın, fitneyi, fucuru aralarında versin, birbirine düşürsün. Evet kardeşlerim, bugünkü iman dersine yine devam ediyoruz. Bugün 8 mi oldu, 9, 7 mi oldu? İman onun tanımı, şubeleri ihtivası, bununla alakalı mevzumuza bugün de devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta en son imanla alakalı meselelerde kabrin azabının, sorgunun hak olduğunu ve imandan olduğunu anlatmıştık. Maalesef Muhammed ümmetiyim deyip de iman ehliyim deyip de kabri, sorguyu, münkeri, nekiri inkar eden bu ümmetten de olduğunu söylemiştik. Yani şu toplumun içinde Müslümanım deyip de birbirinden ayrılabiliyor. Aynı safta namaz kılıp da kalpler birbirine buğz edebiliyor ve ayrı ayrı olabiliyor. Ve insanlar camiden dağıldığında kalpler, yürekler ve gidişler, ayaklar hep farklı yere gidiyorsa... Bunlar hep kalbin içindeki düşüncelerden, pis fikirlerden ve akımlardan kaynaklanan meselelerdendir. Eğer kalpler bir olsa bedenler, omuzlar bir, dizler bir, topuklar ne yapar birbirine yapışır ve şeytan o insanların arasında ne yapamaz? Dolaşamaz, fitne, fucur sokamaz. Ama maalesef kafalara giren fikirler, akımlar, görüşler Müslümanları ne yapmışlardır? İmanlarından etmiştir. Kendi dinlerine kendilerini düşman etmiştir. Ama maalesef yanlış olduğu halde yanlışı doğru gibi savunarak doğruya inanan insanları, insanlar ne yapmıştır? Dışlamışlardır. Aynen kabir azabını inkar eden insanlar olduğu gibi. Bugünse ilk maddemiz dinde çekişme ve ayrılıktan kaçınma imandandır. Bu mevzuda Tirmizi'nin Kitab-ül Tefsir'de Zuhruf 58'de şöyle bir rivayet geliyor. Ebu Umame'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa düşmez. Dinde çekişme, tartışma, münakaşa hariç. Çünkü bu dinde ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Ve arkasından Zuhruf Suresinin 58. ayetini okuyoruz. Allah Resulü ve Vesselam onların size gelip benim ilahım mı hak daha iyi yoksa sizin ilahınız mı bunu demeleri sırf cedel için onlar zaten cedelci bir kavimdir diyor. Kardeşlerim demek ki vahiy geldikten sonra tartışma münakaşa diye bir şey neymiş yok. Mesela Allah kendisinden razı olsun Abdullah İbn Ömer veyahut İbn Ömer rakabıyla meşhur olan sahabe bir şeyler gördüğünde insanların sünnetle değil de bir şeylerle amel ettiklerini veya kendi kafalarına göre hareket ettiklerini görünce ne çabuk da sapıttınız Allah'ı uman ahireti zikredenler için en güzel numune en güzel örnek Allah Resulü değil mi insanlar hep bu şekilde ne yapardı uyarırdı veyahut Abdullah İbni Mesut'un rivayetine baktığımızda e, insanların bir araya gelip çakıl taşları alıp üç grup olup işte en başlarındakilerinin La İlahe illallah deyip hepsinin La İlahe illallah demesi Subhanallah deyip birilerinin Subhanallah demesi yani halkalar halinde Allah'ı zikretmelerini görünce siz ne yapıyorsunuz? İşte hayır istiyoruz. Işte Hayırdan başka bir düşüncemiz yok diyorlar. E, Allah'ı zikretmek suç mu? Değil. Ama bu şekilde Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamış? Yapmamış. Sahabesinden de böyle bir şey? Ne yapmamış? Gelmemiş. Abdullah ibn Mes'tonlara ne diyor? Nice hayrı isteyen insanlar var ki asla ne yapamamış, ulaşamamıştır diyor. Sebebi hayra giden yol vahiden geçer. Hayra giden yolu sen aklınla seçersen o akıl sene Kırt dereye ne yapar götürür susuz ne yapar yine geri getirir cennetin yolunu ne yapamazsın bulamazsın. Ve akabinde onlara ne kadar hayrı anlatsa da doğruyu anlatsa da hala bak peygamberin asabı aranızda peygamber aleyhisselamın kabı kacağı daha kırılmadı elbiseleri daha ne yapmadı eskimedi siz ne çabukta sapıttınız hala onlar hayrı düşünüyoruz diyorlar. Ravi diyor ki o gün diyor o insanların hepsi zapt edildi. Neh veren günü Ali'ye karşı savaşan ve mürtet olarak hepsi kafir olarak öldürüldü diyor. Bak ufacık bir bidattan yola çıkan ve tartışan insan bunlar. Ali'nin karşısına, Radiyallahu'nun karşısına çıktılar. Mızraklarının ucuna Kur'an'ı batırdılar. Allah'ın indirdiğiyle hükmet dediler. Kur'an'la aramızda hükmü bul dediler ve doğruya nasiyata hiçbir zaman ne yapmadılar gelmediler. Bunların hepsi münakaşayla yoldan çıktı. İblisin de sapması münakaşayla. Allah azze ve celleyle münakaşaya kalkıştı. Yani sen Allah'sın Haşa ben de ne yaptım? Benim diyerek veyahut beni önce yarattın onu sonra yarattın diyerek ne yapmıştır? Kendi nefsini doğru görmüş güzel görmüş ne yapmıştır yoldan çıkmıştır bakın dinimize hadis kitaplarından gelen tavsiyelere iki kişi nizalaştı haklı bile olsa haklı davasını bıraksa ne diyor aleyhissalatü vesselam cennetin tam ortası diyor. kardeşinle tartışma diyor onu kırma ona kötü söz ne yapma söyleme diyor yani dinde münakaşayı ne yapmıyor dinimiz kesinlikle kabul etmiyor. Veyahut en geniş rivayetleri darimi de bulursunuz. Abdullah e, Ömer bin Abdülaziz'den gelen rivayete bakıyorsunuz. Bir e, yoldan çıkmış sapkın geliyor kendisinden tartışmak istiyor. Ona ne diyor? Ben dinimi biliyorum diyor. Ben dinimi asla tartışmaya ne yapmam? Açmam. Her kim dinini tartışmaya açarsa çok din değiştirir. Yani fikir değiştirildir. Din kesinlikle tartışmaya ne yapılmaz? Açılmaz. Ne vardır? İşittik, itaat ettik. Yahudiler gibi işittik, isyan ettik değil arkadaşlar. Eğer işittik, itaat ettik diyorsan, ben bu kitaba iman ettim diyorsan, bu kitabın her şeyine iman edeceksin. Nasihine, mensuna, muhkemine, müteşabihine ve eksik olmadığına, kıyamete kadar bu vahyin yeteceğine ihmal edilen bir konunun olmadığına, birbirine tezat bir meselenin olmadığına, kemale erdine ne yapacaksın? İman edeceksin. Öyle kuru kuru gadan alim deyin. Ben kitaba iman ettim deyip de bu bugün benim işimi görmez diyemezsin. Ben kitaba iman ettim deyip de falana filana evet mi hayır mı evet de şu var hayır da bu var düşünemezsin gündeme getiremezsin. Senin bir vahyin var. Konuşacağında iman edip üzerinde duracağında sosyal yaşantını düzeltecek de ahiretinde düzeltecek neyin var? Bir dinin var senin, şeriatın var. Öyleyse iman dediğimizde bu imanın içerindeki maddelerin ne olduğunu ne yapacaksın? Bileceksin ve çizmeyeceksin. Ve münakaşaya girdiğin zaman dinde kaybeden kimdir? Hı? Mesela bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölen de öldüren de cehennemdedir diyor. Sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü öleni anladık da, şey, e, öldüreni anladık da, ölenin suçuna o da ona hırslıydı diyor. Yani o güç yetiştirseydi o da ne yapacaktı? Onu öldürecekti diyor. Öyleyse tartışmadan ne yapacağız kardeşlerim? Kaçınacağız. Tartışmayla, münakaşayla bakın biz bugün ne hallere geldik. Allah semada mı, Değil mi? Ve o tarafa gitme, bize gel. Sakal buradan mı, üstadından sonra mı? Rukudan sonra el bağlanır mı? Bağlanmaz mı? Namazda İslam'ın İslam'da namazın terki küfür mü? Değil. İki secde arasında el kaldırılır mı? Kaldırılmaz mı? Kur'an abdestli okunur mu? Okunmaz mı? Hayızlı okuyabilir mi? Okuyamaz mı? Cünyüpli değer mi? Değemez mi? Ne hale geldik? he soruyor musun sana? Peki bu Kur'an'ın içinde, bize gelen vahide hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından olsaydı çok çelişki olurdu. Diyor mu bunu? Nisa 82'de diyor değil mi? Sonra ihtilaf mı ettiniz? Ne yapın? Allah'a ve Resul'una gittin. Yok o cıya bu cıya. Yok Şeyhül İstem'e, yok Avrupalı hocaya, yok Medine'deki kocaya değil. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. İman esası bu işte. Şimdi anladınız mı? Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Kaçı kurtulacak? 72'si mi? İşte o birinin kurtulmasının sebebi o doğruya sarılanların ne kadar az olacağını gösteriyor. Ve hadis-i şerife bakın, tek başına bile olsan, tevhid ehliysen, tevhide davet ediyorsan, sen bir milletsin, sen bir ümmetsin diyor. Bunun sebebi bu işte. Hakkı savunup hakka uyduğun için. İşte tartışmanın, çekişmenin, insanın gücünü, cemaatın gücünü, Cemaatin yaptırımını ne hale getirdiğini ne yapın? görelim. Bitiyor her şey. Tartışma girdi mi? Kimin hakkında olursa olsun. Osman radıyallahu anh hakkında girdi mi? Girdi. Gücümüz gitti. Ali'nin hakkında girdi mi? Girdi. Gücümüz gitti. Sünnetin hakkında girdi mi? Girdi. Gücümüz gitti. Sahabe hakkında konuştular Ebu Kureyre hakkında konuştular Öbür sahabe hakkında konuştular tartışmaya açtılar Ümmet buna kulak verdi Ve doğru bilgiler yerine Yanlış bilgilerin üzerine gidince Ne oldu? Ortada din diye bir şey kalmadı Ama Birçok insan var Camiler açık mı? Açık Ramazan geliyor Kılan da kılmayan da oruç tutuyor mu? Tutuyor Haç, ümre moda oldu mu? Herkes gidiyor mu? Gitsin, daha çok gitsin. Önemli değil. Olur ya, orada da gitmek bir keramet. İnşallah hayır olur, hayra çevirir. Yani, e, doğru bir dinlen amel eden, doğruyu bulurken, yanlış şeyle amel eden, yanlış inançla amel eden, doğruyu bulur mu? Veyahut şöyle bir basit bir örnek verelim. Adam cepheye gidiyor. Eşini bırakıyor, çocuğunu bırakıyor, malını bırakıyor, gençliğine kıyıyor, Allah yoluna fi ise diye gidiyor. Tam sıkıştı, kafaya kurşun geliyor bir şey. Yetiş ya pirim, yetiş ya falan diye Allah'ı bırakıyor. Allah'tan, gayrısından yardım bekliyor. Allah ona yardım eder mi? Hı? Yani yanlış inanç... Nerede olursa olsun, nasıl bir hareketin içinde olursa olsun, insana hiçbir fayda ne yapmaz? Vermez. Aynen düşünün, sahabe geliyor, falan şehittir, cennetliktir dediğinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o insana ne diyor? O cehennemde diyor. Yani yapılan amellerin neticesi de, yapılış şekli de çok çok nedir? Önemlidir. Aynı şekilde dinde tartışmada, Allah'ın yolundan ne yapar insanı ayırır. Hatta ayeti kerimede Allah'ın ayetleriyle ne yapmayın, tartışmayın diyor. Bari şeytan nutturduysa ki bu herkesin başına demek ki gelecek. Hatırladığınızda orada ne yapın? Uzaklaşın diyor, çekin, gidin diyor. Bu ayetle nedir? Sabittir. Hatta dikkat edin her şeyde evuzu olduğu gibi Kur'an okunurken ne yapacaksınız? Sabit naslarla Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınan diyor. Demek ki bu kadar önemli meselelerden bir tanesi. Yine bir vaka naklederek geçeyim. Ee, Müslüm'ün mukaddimesinde geliyor bu ifade. Müslüm'ün ravilerinden Muhammed İbn Sirin'e mutezil biri geliyor. Gel diyor, şeyh diyor, seninle tartışalım. Bir mesele soruyor. O gelmeden önce de Muhammed ibn Sir'in talebelerine Kur'an'daki ayetlerle alakalı meseleleri anlatıyor ki, her inen ayetin neredeyse nuzul sebebini bilen bir muhaddis, alim birisi. Ne sorarsa o bidat ehli, kalbi karanlık olan, hastalıklı olan insana bilmiyorum diyor. O adam da mağrur bir şekilde mescitten çıkıyor. Talebeleri dayanamıyor. Şey, sen ki diyor Kur'an'ın ayetlerinin hangi ağacın altında, hangi meseleden indiğini biliyorsun. Neden onun yanında küçük düştün, mağrur olarak buradan çıkmasına sebep oldun? Şeyh diyor ki kalbime nerede şüphe atacağını bilemedim ki diyor. Anladınız mı kardeşler? Tartışmanın insana getireceği zararı. Kendinden mi korkuyor? Yoksa Talebelerinden mi? Talebe demek ne demektir? Öğrenen. Yani cahil demiyorum ama bilgi eksikliği olan, heyecanlı, belki hocasına tutulan, her dediğini doğru kabul eden, her gelen sözü almaya, yani meyilli tarla gibi birisi. Yanlış da gelse alabilecek bu, doğru da gelse ne yapacak? Alabilecek. O yüzden onların, Temiz dimalarına zehirli bir tohumun gelmesini ne yapmıyor? istemiyor. Demek ki bir alim buna dikkat ediyorsa biz de ne yapacağız? İster bir internet ortamı ister bir başka bir ortamı kendimize dikkat edeceğiz. Kafamıza pis fikirleri ne yapmayacağız? Sokmayacağız. Sokarsanız bu aynı hastalık gibidir. Debreşir, debreşir bir yerden ne yapar? varur. Bakın Mişkat'ta İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet geliyor radiyallahu anh'dan. Kim diyor bir bidat tehline gider, onu onurlu kılar. Ağam, paşam, hocam derse, onu güçlendirirse, ona destek verirse, kol kanat gererse fakat İslam'ı yıkmak için ona yardım etmiştir diyor. Tartışmayı bırakacağımız gibi Onlardan da fersah fersah ne yapacağız? Uzak duracağız. Fudayl bin Yat diyor ki, bu türlü tartışma bidat ehli olan insanlar komşu mu olsa diyor, babası ölse diyor, evin duvarını yıkar diyor, öbür taraftan çıkar yine ondan görüşmem diyor. Sırf diyor evi karşımda olsa ve diyor bir gölün etrafını dolaşarak onu görmeden evime geleceğimi bilsem o meşakkat yolu çeker. Onunla yine karşılaşmak istemem diyor. Ama biz bugün ne haldeyiz? Düşünün. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Tartışma ehli, bidat ehli veyahut pis fikirler ehli insanların hepsinden ne yapacağız? Uzak duracağız. Bir ne yıldız? Bir yıldız kıbrıntısı neydi o? Nuriye. He? Nuriye öyle denmez. Nurettin yıldız mıydı? Nuriye. Geçen bir konuşmasında sahabe hakkında ne diyor biliyor musunuz? <gülüyor> ötlek diyor. Savaştan kaçtı diyor. Şimdi adam konuşmaya kendini öyle bir kaptırmış ki sen kime ötlek diyorsun ya? ve adam önce bir Allah'tan korkmayı öğren. Sen oraya oturduğunda Allah böyle diyor derken Allah Azze ve Celle o kitabında ben onlardan razı oldum diyor mu? Bitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi sevmek imandandır diyor mu? Onlara laf konuşan münafıktır diyor mu? En sevgisi imandan diyor mu? Diyor sen nasıl ötlek dersin bir sahabeye ya? Açın bakın. Kaptırmış kendini. Bu kelimeyi aynen kullanıyor. E bu insana sen güç verirsen, onun ağzından çıkanı din olarak görürsen, bitti. Kafana ne yapacak? Bir şeyleri atacak. Ve sen din, iman kardeşini iman kardeş olarak ne yapamayacaksın? Göremeyeceksin. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu sözüm onun için değil, ona zavallı bana göre, ümmetimin içinde iyi konuşan yani ağzı laf yapan münafıklardan korkarım diyor. Allah içimizde böyle insanlar varsa temizlesin. kardeşlerim. Demek ki tartışma çekişme dinde ayrılığa sebep olacak her türlü konuşma bizi imanımızda ne yapabiliyor? Edebiliyor. Mutezilerin nasıl çıktığını biliyor musunuz? Hasan-ı Basri'yi biliyor musunuz Rahimullah? İlim ehli, tabiinden, kendi diliyle 300 tane sahabeyle 2 sene bir yerde kaldığını söyleyen ve onların yalan namına bir şey söylemediğini, çok adaletli insanlar olduğunu söyleyen birisi. Allah kendisinden razı olsun. Arah Suresinin tefsirini işlerken bir yere geliyor, bir şey söylüyor. Oradan birisi kalkıyor, vasıl bin ata ne diyor? Onlar iki menzil arasında kalanlardandır. Bad, bad, bad, bad. Ekliyor, çekiyor, gidiyor. Bugün şu yaşadığımız toplumdaki yani insanların mezhebi, görüşü, itikadı kimin? Ha? Hak olan meclisi kendi sözleriyle bir şeyler söyleyip karşılığından doğruyu bile dinlemeden çekip giden bir adamın itikadı. Bugün bizim toplumumuzun itikadı haline gelmiş işne biliyor musunuz bu topluma gidip bu to bu din vahidini dediğinizde bu toplum size ananız babanız dedeniz yani köyde tarladaki bir adam dahi ne diyor bu din akıl dini diyor. Mantık dinidir. Akla mantığa uymayan diyor dimi? E bunu te, o zaman Vasıl bin Ata da dedi. Demek ki Tartışma, cedel, insanı hak yoldan ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Allah bizlere hayır versin. Vahye tabi olan ve bunun dışındaki her türlü şeyden uzak duran sammukullardan eylesin bizi. Unutmayın kardeşlerim, din öyle analoji, böyle laboratuvara görüp inceleyici, içinden şu bu ayrılıcı bir mesele değil. İşittik, itaat. 23 senede tamamlanan bir vahyin ürünüdür bu. O sahabelerden Allah Azze ve Celle razı oldum diyorsa bunun bir sebebi ve onların da ödediği ne var? Bir bedel var. Hayatlarıyla, yaşantılarıyla bunu ne yaptılar? İspat ettiler. Savaşta babasıyla karşı karşıya kaldı. Kılıcıyla ne yaptı? İkiye bölmesini ne yaptılar? Bildiler. Ve inen ayetle amel ettiler. Allah da onlara ne Ben sizden razı oldum. Buyurun. Cennete girin. Biz de bunları işlediğimizde, bu iman esaslarına sarıldığımızda Allah da bize o imanın lezzetini ne yapacak? Verecek. Ama daveti bırakıp, tebliği bırakıp, karşıdakilerin sözünün peşine düşüp de o şunu yaptı, bunu yaptı, şu şunu dedi, bu ayetten böyle, Vay ben buna inanıyorum. Şu acı görüş güçlü. Bu tip şeylerin peşine düşerseniz bildiğinizi de karıştırır, ölçüyü de bulamaz, cennetin yolunu hiç ne yapamazsınız, göremezsiniz. Bu sefer fırkalaşma başlar. Hocalar kendini cemaat hocalarını ve o neyi kafayı yere sokuyordu? Neydi o? Vücudu böyle büyük şöyle dışarıda kalıp da kafayı yere sokar neydi o? Deve kuş. Onun gibi yere sokar kafayı. Gövde kocaman. Dışarıda. Dünya küçücük sadece o develer yaşıyor. Deve kuşları yaşıyor. Başka kimse yok. O kadar. Yoldan karşıya geçer. Namazı kısaltır. Güneşi depenin arkasına geçer. Bu ya Ben göremedim der. iftar etmeye başlar. E ne olur? Anlaşamazsınız. Bir noktaya ne yapamazsınız? Gelemezsiniz. Ve ben oturduğum işte fecri hesapladım ettim. Sen kimsin? Onun için işittik, itaat ettik dedin mi haddini bileceksin. Alimi bileceksin. ilmi bileceksin. Kitabını bileceksin. Sünnetini bileceksin. Ve ona sıkı sıkı ne yapacaksın? Yapışacaksın. Azı dişinden yapışacaksın. Bütün fırkayı darleden ne yapacaksın? uzak kalacaksın ki kurtulacaksın. Her lafın peşine düşersen, her tartışmanın peşine düşersen din diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz arkadaşlar. Bir gün dükkanda oturuyoruz, bir tane kalbi hastalıklı biri geldi Cuma meselesinde tartışıyoruz. Tartışıyoruz diye tartışmaya o açtı. İşte Cuma'yı kılana müşrik kafir diyor. İşte imamlara kafir diyor. Bu topluma tagut diyor. Şöyle diyor. Böyle diyor falan. Arkadaşlar imamı şunu bunu bırak. Asıllara bir konuşalım. Sen cumayı kılmak istiyor musun? Tabii kılmak istiyor. Güzel. Kılmamak için sebep üretme. Allah cumayı farz kılıyor mu? Kılıyor. Önce bunu bir kafana bir koy. Kılmama. Mazeretlerin var mı? Var. Say. Kadın mısın? Değilim, iyi. Köle misin? Orada tartışılır. Tamam, hemen tartışalım. Köleysen, benim köleye ihtiyacım var. Gel, maaş da vereyim. Karın cariye, sen de benim kölem ol. Gelin bakayım. Yok, evinde yatacak, arabasına binecek, her türlü şeyi yapacak, ben köleyim diyecek. Ya sen kendini kandırıyorsun. Önce kölenin ne olduğunu git, bir. en basit bir sözlükten ne yap? öğren, esareti olmayan, dört duvara kapatılan veyahut özgürlüğü elinden alınan, değil mi? Horlanan, itilen, kahılan insandır bu. Köle bu. Esir bu. Sonra anlatıyor. İşte bu bir devlet diyor namazdır. Halife aleyhissalatü vesselam Mekke'deyken, korku hakimken, e, devleti yokken, devletin başı değilken peygamber ve davetçiyken, Medine müşrik kafir diyarıyken, cuma kılındı mı? Kılındı. cemaatten kılındı mı? Kılındı. Ha, demek ki bu bir devlet. Namazı değil. Yani ne getirdiyse, bir vahiden delil getirdiğinde, adamlar kılmamak için ne yapıyor? Kırt dereden su getiriyor. Ve işte en son imamlara bağladık. İyi. Bu imam, işte ben imam kabul etmiyorum. Bu şöyledir. Ben bu yüzden mı? Geçsen kıldır. Beni kıldırmazlar. La davancamı dayıyorlar senin kafana kıldırma diye. Yeryüzü bize mescit kılınmış mı? Kılınmış. Git o caminin bahçesine. Bütün milleti de çağır. Madem hak eklesin onlar da batıl ehli. Sonra adamı tekfir ediyor. Bu ezanı kimi O Tekfir ettiğin adam. Ne diyor bak ezan? Bir adamın iman etmesi için ne getirmesi gerekiyor? Evet. Şahadet değil mi? Ezan da şahadet kelimeleri var mı? Evet. Tabu bu bir laf cambazlığı bir yerde ilmi bir hümet, yok da. Var mı? Var. E sen bu şahadet getiren adama neyini gördün bu şahadetten sonra gavurcuyun? Yani hiçbir cumayı kılmamak için sebepleri yok. Ama pis fikir girdi mi? Gerdi. Hastalık gibi o kalbe nüfuz etti mi? Etti. Nereden? Önce Hindistan'dan, sonra Mısır'a. El Eser'den hastalık gibi, veba mikrobu gibi her tarafa ne yaptı? Yaydı. verdi. Dün çarşının elektriği kesildi. Aynı iman gibi. Her taraf kapkaranlık. İman gidince ne oluyor? Simsiyah. Elektrik gidince de öyle kapkaranlık. İşte... İli mehli diye okullardan alim diye bize gönderilen de kapkara olursa, seni ne yapıyor? Nurcuları çağırdım. bam dedim ya sizin nurunuzla aydınlatın ya da narınızla yanın da aydınlatın dedim. Hani siz nurcusunuz ya. Böyle bakıyorlar. Demek ki pis fikir insana fayda ne yapmıyor? Anca cehennemdeki ateşi körüklüyor. İşte tartışma, fikir işittik. İtaat ettik sözünü bıraktıktan sonra başlıyor. Sahabeler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şöyledir dediğinde itiraz ettiğini gördünüz mü? He? Ben gördüm. Allah'tan kork diyen yok muydu? Vardı. Ne için dedi? Üç dört tane altını alamayınca göktekinin eminine vahiy gelip gidene Allah'tan kork ifadesini kullandı mı? E bugün aynı yolda gelen harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanlara hakkı, hücceti anlatsanız uyarlar mı? Peygamber aleyhisselamı tanımayan seni mi tanıyacak? Peygamberi tanımayan, itaat etmeyen seni getirdiğini mi tanıyacak? Ama biz doğruyu yine anlatma mecburiyetindeyiz. Aleyhisselatü vesselam ona her dedikçe göktekinlemini benim. Vahiy bana geliyor gidiyor diyerek ne yapmıştır? Kendisine hakkı anlatmıştır. Ama o çekip ne yapmıştır? Gitmiştir. Aynen bugün hariciler vallahi billahi tallah aynı huydalar. Doğruyu söyle, doğruyu anlat, hücceti ikame et. Aynen ezan sesini duyan, yellenerek semanın sonuna kaçan iblis misali bıdır bıdır ederek senin yanında ne yapıyorlar? hala bir ayet, bir şey sokuşturarak gidiyorlar ve hakka ne yapmıyorlar? Dönmüyorlar. Allah Resulü ve Vesselam o gidene ne diyor? Bundan öyle bir nesil gelecek ki saçları tıraşlı, yaşları genç, hülyaları bozuk, puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar ve okun çıktığı gibi veyahut hamurun kıldan ayrıldığı gibi ne yapacaklar? Dinden çıkacaklar. Diyor. İşte bakın Ümmetin içine bir cuma meselesi girmiş. Ümmet parça parça. Bitti mi? Yok. Et yenir yenmez. Bir et meselesine bakın. Yahudinin kestiğini yeniyor mu? Tabi bu yokluyor sizi. Yeniyor. Hristiyan'ın kestiği yeniyor mu? Yeniyor. Kitap ehlinin kestiği yeniyor. Peki. Kimin kestiği belirsizse besmele çekip yeniyor mu? Naslar var değil mi? Peki. Peki. Ve bu toplumdaki bu et yenmez diyen insanlar hangi vahye göre yenmez diyor? Şüpheli Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyerek sana gelen insan Allah'ın indirdiğiyle hükmederek mi eti yemiyor? Yoksa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyerek mi eti yemiyor? Hangisi? Ya Kendi sözleriyle aslında kendilerini ne yapıyorlar? İtham ediyorlar. Farkında değiller. Çünkü bu din akıl dini değil. Vahiy dini. Bakın Medine'de bir olay oluyor. Bazı meseleden dolayı Allah Resulü aleyhissalatü ve tutuyor ayeti anlatıyor. Eşlerine zina isnat edip de dört şahit getiremeyenler ne yapacak? Hmm. İçki içmiyor. Kırt daikler. Kırt 80 sopa vurulur ve ebedi şahitliği ne yapmaz kabul edilmez. Sahabe ne diyor radıyallahu? Anh. Ben şimdi diyor onları zinada göreceğim. Gideceğim. Dört şahit getireceğim öyle mi diyor? Kılıcımı diyor çıkarırım. Onları şöyle bir doğrar giderim diyor. Ve gidiyor. Ali sallati vesselam o gidince sahabeler geliyor ve kendisinin o sahabenin Diyor ki saat çok kıskanç. Onun şerinden biz boşadığı hanımı bile ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Yani bizi öldürür korkusuyla. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah Azze ve Celle ondan da kıskanç. İndirdiği emir ve nehilerin tutulmasını isterdir. Bakın bu meselede bile akıl neymiş? Geçersiz. Bu din his değil kardeşler, vahiy dini. Öyleyse hislerimize kapışarak, kapılarak kesinlikle din hakkında tartışmaya girmeyeceksiniz. Açın bakın İbrahim aleyhisselamla Nemrut'un kısasına. Nemrut denilen o mahluk ne yapıyor? Bir aileyi öldürüyor, bir aileyi ne yapıyor? bırakıyor, yaşatıyor. Ben hem öldürürüm, hem de diriltirim diyor. Birini bir eve hapsediyor, hiçbir şey vermiyor. Birine bir eve hapsediyor. Yiyecek veriyor. Yiyecek vermedin. İnsan bu fıtri ihtiyaçları yerine gelmeyince ne yapar? Ölür. Bak diyor ben yaşatırım. Öldürürüm. Bu nedir? Tartışmaya açılan bir mesele. İbrahim aleyhisselam sen nasıl öldürürsün? Sen Rabb mısın? Nasıl Rabb'lık sıfatını alırsın gibi sorular ne yapmıyor? Sormuyor. Ayet devam ediyor. Benim Rabb'im güneşi Buradan getir. Sen de şuradan sana. O zalim ne yaptı? Şaşırdı, kaldı diyor. İşte tartışma kesinlikle yok. Bakın Ali Vesselam'a uzatmadan bu maddeyi kendisi nereye gitse hangi bir e, meydana gitse veyahut hangi kavme gitse bir şey anlatsa uzun boylu, uzun yüzlü, beyaz tenli birisi hemen buna inanmayın, Bu kavmini bölen, hep Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü boşa çıkarmaya çalışan ne yaptı? Sözler söyledi. Sahabe ne diyor? Bir gün diyor, ona ne cevap verdi, ne de yüzüne şöyle bakıp da onu değerli kaldı Bir diyor, diyor ki, o kimdi? Amcasıydı diyor. Değer bile ne yapmamış? Vermemiş. Alimlere gelelim. Eee i̇mam Şafii'nin eserlerini çok okudunuz mu? Allah kendisinden razı olsun. Bakın eserlerine bakın. Hiçbir zaman pis fikirleri vermez. Ama birine bir red diye verdiğini kitabında görürsünüz. Mesela muteziliye, akılcılara, eşarelere. Fakat onların fikirlerini ne yapmaz? Birisi zehirlenir veya ona düşebilir diye asla vermemiştir. Ama mesela bazı kitaplar var. Onları alırsınız akide kitaplarını. O şunu dedi, bu bunu dedi. Onlar şunu getirdi, bunu getirdi. Doğru okumayın, doğru yerde bırakmayın. Bazen doğru diye yanlış bilgi bile size akide diye ne yapar? Geçebilir ve çok tehlikelidir. Onun için dinde çekişme e, insana hiçbir zaman hayır getirmez. Ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi birisi sana gelip de senin ilahını hayırlı benim kimi bunu demesi hiçbir zaman hayır ne yapmıyormuş getirmiyormuş. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'a Hudeybiye günü Mekke müşriklerinden hatıplarından birisi gelip ne diyor? Senin Rabbin altından mı gümüşten mi? Ne yer? Ne içer dediğinde hangi sure indi? İhlas suresi buna binaen inmiştir. Allah hepimize hayır versin, doğrudan ayırmasın nefsine hakim olan, vahye uyan, her türlü sataşmadan uzak kalan ve kendisine sataşıldığında selam deyip gülüp oradan geçen, kulak vermeyen samimi kullardan eylesin. Sadece kulağınız düşmez bakın. Verdiğiniz kulak bir dedikodu, bir gıybet, bir fitne, bir nemmamcılık dahi olsa işiniz bitmiştir. O aynı bir mikrop gibi girer, ne malanır, büyür, büyür, büyür. Sizi bir gün ne yapar? Zayıf kaldığınız bir gün vurur. Öyleyse hakka batıldan uzaktır. Ne diyor Ali Selatü vesselam Kasım? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuş. Hayır konuşuluyorsa dinle. Hayırdan başka bir şeyse git oradan. Evet, Allah hepimize hayır versin. Yine iman esaslarından birisi kulların amelleri Allah'ın lütfu olmaksızın bir kimse dahi cennete ne yapamaz? Giremez. Bu da iman esaslarının önemli maddelerinden bir tanesidir. Anladık mı? Kulların amelleri Allah'ın lütfu keremi olmasa Kesinlikten o amellerin hiç kimse cennete ne yapamaz? Giremez. Hatırlarsanız Harun Hoca edebil müfret dersinde miydi? Orada işledi. Kaç ders oldu? Bayağı bir oldu. Müslüm'de gelen bir ifadede bir abid Allah ona 300 sene ömür veriyor. Ve hep namaz kılan birisi dua ediyor. Ya Rabbi diyor, benim alnım secdedeyken ömrümü bitir. Ve Allah Azze ve Celle onun ömrünü secdedeyken bitiriyor. Hani bazen biz deriz ya, ya adam camide tam secdede öldü. Cennettik. Allah bilir. Öyle kalmış da olabilir. Değil mi? Veyahut bir teravih namazını bitti. Biz Hasan Hoca ile camiyi kontrol ettik. Üst kata baktık. Bir karartı var. Bir baktık orada ışığı yaktık karnın biri yatıyor. Ulan öldü mü öldü mü dürttük kafaya kaldı. Namaz bitti mi? He bitti teyze. Tüh. Geliniyle meseleye bir başlamış kafada secdede kalmış. E bunun gibi de kalabilir. Neyse Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete giriyor. Kul Ne diyor abit? Ya Rabbi amelimi tart da Öyle. Kulun ameli tartılıyor. Ali ve vesselam sözüne devamlanıyor ki bir gözünün şükrünün edasına ne yapmadı yetmedi diyor. Ya Rabb'i rahmetinle rahmetimlendir. Yine Bukhari Müslim'in naklettiği bir rivayette oruç bağında itikafta bulursunuz. Ali ve vesselam bir gün itikafa girdiğinde hanımlarından birisi yanına geliyor. Ve kendisiyle konuşma uzayınca hava karanlıyor. Onu evine kadar ne yapıyor? Geçiriyor. Yolda giderken iki karaltı görüyor. Bu huveyletin kızı Safiye diyor. Onlar diyor ki e Allah'ın Resulü biliyoruz. Seni de biliyoruz. Onu da biliyor. Olsun diyor. Şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi ne yapar? Dolaşırtır. E Allah'ın Resulü sen Allah'ın Resulüsün. Olsun diyor. Allah rahmet etmese ben bile amelimden cennete giremiş. Sen de mi? Evet ben de. Diyor. Aleyhisselatü ve sellem bu sözü kullanıyorsa ki kullanıyor, bu nedir? Bizim için bir ölçü değil mi kardeşler? Allah rahmet etmedikçe hiç kimse cennete ne yapamaz ameliyle giremez. Öyleyse biz Allah'ı razı etmeye çalışacağız. Ne ilmimize, ne amelimize, ne de yaptığımız hayır hasenete ne yapmayacağız? güvenmeyeceğiz. Niye? Müslüm'ün naklettiği hadiste ne diyor? Cehenneme giren ilk üç kişiden haber vereyim mi? Kim bunlar Serdar? Alimler, şehitler, zenginler. Evet. Bizim alim, hayırsever, zengin ve Allah yoluna şehit olarak gördüğümüz zahiren insan. Bunlar zahiren gördüğümüz insanları Allah Azze ve Celle hesaba çektiğinde çekiyor alimi. Sana hıfs verdim, zeka gücü verdim. Çünkü kader babına baktığımızda sizin diyor e, ileri zekalı olmanızda, kıt anlayışlı olmanızda nedir? Kader. Kaderden diyor. Yani anlayışlı olmanızda diyor. E şimdi kaderdense sana diyor hıfs verdim, akıl verdim, zeka verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi diyor, sen uğruna hem öğrendim, hem amel ettim, hem de insanlara öğrettim. Allah Azze ve Celle diyor ki, sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dedilerdi. Şahit olan melekler ne diyor? Sen yalan söylüyorsun, desinler diye yaptın ve dedilerdi. Üçü de aynı şekilde muameleye ne yapıyor? Layık görülür ve cehenneme giriyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Bu gibi durumlara düşenlerden eylemesin. Kardeşlerim her kim bu şekilde Allah'ın lütfu olmadan ben yaptığım amellerle cennete gireceğim derse o insan cennete ne yapamaz? Zor girer. Öyleyse salih olan hangi amelde insan bulunursa bulunsun Allah'ın dilediğine has kıldığı lütfu ve rahmeti olmaksızın cennete gireceğini garanti hiç kimse ne yapmayacak? yapmayacağım. Kader babında bir rivayet var. Hatırlıyor musunuz? Tabii hepiniz ezbere biliyor da ben hatırlatayım. Değil mi Kasım hocam? Kişi diyor eğer sahiplerdense sahiplerin amelini işler işler işler cennete girmeye bir karış kalır. Yazı öne gelir de yüzüstü cehenneme düşer. Kişi diyor şakilerin amellerini işler işler işler cehenneme girmeye bir karış kalır, yazı öne gelir, cennete girer. Kalemler yazdı, defterler. Bir de bunun bir kader yönü var. 99 kişiyi öldüren insanın hadisini hatırlıyorsunuz. Adam o kadar insanı öldürmüş. Ömrü boyunca cinayet işlemiş. Ama son andaki bir tevbesi ve tevbenin akabinde eceli geliyor. Ve gideceği menzile bir adım fazla geliyor. Nereye gidiyor? Allah bizlere hayır versin. Demek ki Allah'ın rahmeti olmadan bu iş ne yapmıyor? Olmuyor. Kişi amel ediyor ediyor. Bir kediyi bir yere hapsediyor. Ne yiyecek veriyor ne de kendi imkanlarıyla e, hayatın ikame etmesine izin veriyor da o ameliyle nereye gidiyor? Cehenneme, Cehenneme gidiyor. Fahişe bir kadın, etini satan bir kadın çölde bir kuyunun etrafında dili bir karış çıkmış bir köpeği görüyor, kuyuya iniyor, papucuyla su çıkarıyor ve o köpeği suluyor, Allah Azze ve Celle her yaş ciğeri sulayana ben de rahmet ederim diyor ve ne yapıyor? Cennete koyuyor. Allah'ın rahmeti geniştir, hiç kimse ameline ne yapmayacak? Güvenmeyecek. Yerin kabul etmediği dışarıya attığı adamın hikaye, e, misalini okudunuz mu? Tabii benimki soru değil. Kasım en başta okumuştur. Vahiy katipliği yapıyor ve daha sonra şeytan kalebe çalıyor. Daha önce Hristiyan birisi gidiyor kavmine. Muhammed'in diyor bana geldi dedikleri hepsi bana geldi. Ben yazdım. O da kendi edindi diyor. Yani kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor. Ve Allah onun canını alıyor. Ve kavmi diyor ki muhakkak Muhammed ve arkadaşlara buna zarar verir. Biz bunu gece gömelim. Uzak bir yere gömelim, derin bir yere gömelim diyorlar. <gülüyor> Gidiyorlar uzak bir köşeye, derin bir yere gömüyorlar. Büyük büyük taşlar koyuyorlar, yerini gizliyorlar. Değişik yoldan da evlerine geliyorlar. Sabah ne yapıyorlar? Ceset dışarıda. Ertesi günü başka bir, ertesi günü başka sonra anlıyorlar ki bu iş insan işi değil. Demek ki insan ameline ne yapacak kardeşler? Dikkat edecek. Veyahut Ebu Davud'dan gelen rivayette iki arkadaşın misali var. Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diyenin başına gelen haller. Veyahut yine Bukhari Müslüm'ün naklettiği kişi bir söz söyler, lanet hiç önemsemeden ama bu Allah'ın gazabına gider ve diyor onu ne yapar? ebedi cehenneme atar ve cehennemin dibine düşmeye o da devam eder diyor. Allah hepimize hayır versin. Allah lütfuyla merhametiyle bizleri yargılasın. Allah bizi temizlemese, Allah bize hidayet vermese, Allah bize doğruyu göstermese, biz hiçiz kardeşlerim. Öyleyse Allah Azze ve Celle'ye hamd edelim. Amelimize, gücümüze, malımıza, ilmimize soyumuza, sopumuza, sıhhatimize, elimizdeki imkanlara değil, Allah'a güvenelim. Allah'ın bu nimetleri bize verdiği için ne yapalım? Hamd edelim. Ona isyan etmeyelim. Sırt dönmeyelim. Verdiği nimetleri aldığında salih ameli bırakmayalım. Verdiği nimetleri veyahut sıhhati veyahut malı veyahut başka bir şey aldığında o güne kadar düzgün amel edip de ondan sonra rotayı ne yapmayalım şaşırmayalım Allah hepimize hayır versin aleyhissalatü vesselamın bir çocuğu dışında hepsini kendi sağlığında kendi eliyle toprağa koydu mu bunlar basit imtihan değil 17 mi 19 mu meydan muhaberesi gördü yani ölümle karşı karşıya kaldı Bunlar basit imtihanlar nedir? Değil. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilelim. Ve bu bizi sapmada değil cennete giden nurlu yolda bir ne olsun? Hayır olsun. Mesela yoldan sapan insanlara çıkan fırkalara baktığımızda hiç incelediniz mi? Tabi televizyonda bu kadar dizi varken, o kadar da gazete, akıllı telefonlar varken ona sıra gelmiyor değil mi? Geliyor mu? Geliyor değil mi? Ha, tabi yoktur doğru söylüyor. Çünkü dışarıda televizyon gibi her yere bakıyorlar. Evet. Akıllı adam aklından imtihan edilip de kayboluyor değil mi? Mesela Alimran 7. ayette muhkem ve müteşabih ayetler var değil mi? Oradaki imtihan herkesin imtihanı mı? Alimin yani akıllı insanın imtihanı mı? Hangisi? Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanında çirkin insanların ne imtihanı vardı yoksa Adem'in kızlarına verilen güzelliğin yarısı verilen insanın güzelliğinden miydi? Hangisi? Yani bir imtihan öyle basit bir imtihan nedir? Değil. Muhakkak verilen nimetten insan imtihana ne yapılacak? çekilecek. Öyleyse Allah'ın verdiği bu nimette Arapçayı biliyorsan başkasına kasılmayacaksın. İlmi biliyorsan Allah'a hamd edeceksin. Ne yapmayacaksın? Kasılmayacaksın. Musa aleyhisselamı Firavun'a Allah azze ve celle elçi olarak gönderdiğinde söylediği sözler ne? Hamd ediyor. Göğsümü genişlet. Dilimdeki düğümü çöz. Kardeşim Harun'u bana Yardımcı kılır. Ne yapalım? Tek başına düştüğünde insanla şeytan her zaman ne yapar? Uğraşır. Seni daha çok analım, daha çok zikredelim diye diyor. Öyleyse tek kalmayalım. Birbirimize hayrı, hayra sevk eden, dine sevk eden, Allah korkusunu sevk eden insanlarla beraber olalım ki bu bizi ne yapmasın? Hak yoldan ayırmasın. Ama hadis-i şeriflere gidiyorsunuz. Onun boynunu kırdın diyor. Onu öldürdün diyor. Kime diyor bunu? He? Mesela bir kardeşimizin güzel vasıfları var. Aa, ağam, paşam, yedim. Vay ne olur bu? He? Şu ne kuşuydu? Böyle bir şeyler yapın diyor. Kahvaryo, ya, ya böyle tavus kuşu Nasıl açıyor şeyleri, tüyleri? Adam kıbarıyor da kıbarıyor, kıbarıyor da kıbarıyor. İşte onun boynunu kırdın, onu öldürdün diyor. Sırt. Ve ne yapın? Onun yüzüne toprak saçın. Niye? Biz topraktan geldik gene toprağa gideceğiz. Öyleyse kardeşlerim, arkadaşımıza da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz ki salih amellerimizi yine rahatlıkla işleyelim yine e, geliyor sahabe soru soruyor bakın aradan cımbızdan çekiyorum rivayetleri ey Allah'ın Resulü diyor biz diyor cehalette lad ve uzda lad ve uzda derdik ne yapalım ne diyor la ilahe illallah diyor. birisi diyor gel kumar oynayalım derse ne yapalım bir sadaka verin. demek ki kumar oynayalım diye gelen arkadaştan ilgiyi alakayı önce bir ne yapacaksın keseceksin, eken olacaksın, eken, yani tarlayı eken, etken olacaksın, etken, edilgen, değil. Çünkü kişi arkadaşının değil dini doğru. üzerinedir. Cennete gitmek istiyorsan, arkadaşına da ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. O seni cennete götürecekse, Allah'ı hatırlatıyorsa, Allah'ın emir ve nehilerini sana hatırlatıyorsa, o iyi bir arkadaş. Eğer gördüğünde, Ulan şu şöyle, bu böyle, alıyor astar, gülüyor da astar, Ama ondan uzak duracaksın. Sana bir ayet öğretiyor mu? Sana Resulün bir sözünü öğretiyor mu? Bak bu iyi bir arkadaş. Ama seni bunlardan alıkoyarak, batıla götürüyorsa, kardeşin hakkında kalbine nifak atıyorsa, bu iyi bir arkadaş değil. Geçen günü caminin birine girdim. ikinciyi kılıyorum. Duvarda baktım bir tablo. Han Hoca geçen edebil ül müfretlik işlediydi. Üç türlü arkadaş var yazıyor tabloda. Bir diyor, yemek gibidir diyor. İki, ilaç gibidir diyor. Üç, hastalık gibidir diyor. Birisi diyor, birinciyi diyor, yemek gibi olan diyor. Her zaman ihtiyacın olur diyor. Allah razı olsun. Birisi ilaç gibidir diyor. Hastalandığında alimleri hastalıyor. Biri de mikroptur. O gelir seni bulur diyor. O diyor gelir seni bulur diyor. Camini duvarına asmışlar. Demek ki şey, imam diyeyim artık. Ya da cemaattan biri iyi canı yanmış. Hemen oraya etmiş, adam koy. Ben de hemen resmini çektim WhatsApp grubuna attım. Evet. Demek ki kullar ne kadar salih amel işlerse işlesin, ona ne yapmayacak? Güvenmeyecek. Allah rahmet etmedikçe o kul o ameliyle cennete ne yapamaz? Giremez. Giremez. Cehenneme giren ilk üç kişi hadisine ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Evet. Yine iman esasından bir tanesi Allah subhanahu ve Taala rezzaktır. Bütün canlıların rızkını temin eder. Neden bu maddeyi aldım? Hiç düşündünüz mü? Bu, bu noktaya ilk başta da işlemiyorum bakın. Sonra bir ders sonra diğer dersler, hadislerle başlayacağız. İnandım diyen iman ehlinin dinden de tavizi burada başlıyor. Dinin esaslarından teferratına girmek istemiyorum. Çünkü her tarafımız şapır şapır dökülüyor. Bizim gece kondu gibi yağmur yağdı mı her yere şey koyuyorduk. Evet. Elhamdülillah şimdi borç aç bir binanın ortasındayız. Yıkılırsa ancak atta kalırız. 6-7 tane hem yatak odasının üstüne bile şey koyuyorduk. O yoğurt kapları var ya. Neyse. Müslüman da şimdi aynı halde. Hangi meseleyi işlemeye çalışırsak örnek veremiyorum. Dilim tutuluyor hemen. Yoğurt kabı arıyorum bir tarafa koyayım da taşmasın diye şöyle. Hangi mesele olursa olsun kardeşlerim. Rızık endişesinden Müslüman ilk tavizini dinden vermeye başlıyor. Doğru mu? Mesela Yemenli bir alim vardı. Allah kendisine rahmet etsin. Şeyh Mukbil el-Hadi diye. Mısır'ın da hala yaşayan bir şeyi var. Adını neydi adı? Evet. Yusuf el-Kardavi. Mısır'ın, el, Mısır el havlayan köpeğe diye bir ettiği yazmıştı Şeyh Mukbil ona. Çoğu eleştirdi bunu. Yahu bir alim, bir selef alimi, ehl sünnet alimi birine bir reddiye yazıp da başlığını da böyle koyuyorsa e bir düşün niye diyor bunu. E şimdi açın bakın şimdi Yusuf El Gardavi'nin beyni sulanmışın. Kadınlarla tokalaşılır diyor. Dinle diyor. Başından beline inse daha iyi diyor beynimin ortasından bir çivi çakılmasını, ta obeliliklerime kadar inmesini yeğlerim diyor. Şimdi bu ne diyor? Ya diyor, toplum diyor, çağdaş bir toplum, bir yere gidiyorsun, işte tokalaşmak zorunda kalıyorsun falan filan filan. Veyahut, makad-ı şeria diye bir şey çıkarttı. Şartlar oluştuğunda haramlar helal olur. Muta helal oluyor. Müzik helal oluyor. Faiz helal oluyor. Şimdi Şeyh Mukbil haklı mı? Az bile laf kullanmış. Ne demiş? Ne demiş? Ömer bin Hattab ne demiş biliyor musun? Böyle önemli bir mesele anlatmış. Anlatırken de sahabelere ata bindirmiş kendisi yayan Medine'nin dışına kadar gelmiş tam sınıra onlara bazı şeyler söylemiş. Size demiş önem verdiğimden değil demiş. Bu sözleri kulağınızda iyi tutun. Bir daha söylemem. Bir daha süt sağmam. Kulağınıza küpe olsun demiş. Evet. El eserin havlayan köpeğine diye bir eser yazmış. Şimdi bunu duyan aleyhte, onu seven onu tutuyor. Bunu seven bunu tutuyor. Peki adaletli baktığımızda şeyh burada isabetli mi? Çok zahmet. Peki tavizlerin nerede başladığını biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Şayetten sonra ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeler için yarattım. Akabinde ne diyor? Ben sizden rızık istemiyorum. Sizi doyuran benim. Ben sizden sadece beni birlemenizi istiyorum diyor. Ama şeytan insanı rızıkla korkutuyor mu, açlıkla korkutuyor mu ve her türlü taviz dinde böyle başladı. Taviz vermeyeceğiz. Verdiğiniz her taviz sizin, cehennemin kaç kapısı var biliyor musunuz? Gidince bir okuyun. Her o tavizde bir kapı ne yapıyor? Bir eskiden lokomotif yapmışlar. Demişler ki bu lokomotifi nasıl çalıştıracağız? Ateş lazım. Ateşe ne lazım? Kütük lazım. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bütün canlının rızkını temin eden Allah'tır. Yarattığı her şeyin rızkını veren Allah'tır. Yeri ektiğinde onu bitiren, geliştiren, bereket veren kimdir? Allah'tır. Öyleyse bunu unutmayalım. Çiftçi bile tohumu ekip de dönüp Allah'a bakıyor, dua ediyorsa e Allah'ı hatırlıyorsa aldığınız bir maaşla kasalmayın. Ben çalıştım. Ben gazi oldum. Bana maaş bağladılar. Ben şuradan. Vay bana gredi. Yok arkadaşlar. Allah size onu vermedikçe bu iş olmaz. Rızkı vereni hatırlayın. O sebep vermese sen ayakkabının tasmasını dahi tamir ne yapamazsın? Yapamazsın. Her sanatçının sanatını yaratan Allah'tır. O bir sebep verecek. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın ve rızkı veren Allah'tır. Rızkım daraldı veyahut kesildi, işte geçinemiyorum deyip de Gidip maaşın promosyonlarına falan sarılmayın. Bunlar külli haramdır. Haberinizde olsun. Burada anekdot olsun. Rızkınızı helal yoldan alın. Helal size her zaman hayır getirir. Haramın insana hayır getirdiğini gördünüz mü? Ne oldu şimdi yaşadığımız toplumda? Helal, haram, birbirine karıştı mı? Karışmadı. Dini karıştıranlar işine geldiği gibi karıştırdı. Haram da belli, helal da belli. Bir Müslümana haram yediremezsiniz. Ama Müslüman olduğunu söyler de, İslam'ın emir ve nehirlerine iman esaslarına dikkat etmiyorsa bir adam, götürün ya ne kadar nema promosyon varsa ben yerim der. Değil mi? Ama Müslümansa ben hakkımı alırım. Bunun dışındakine sarılmam. Ne olursa olsun de. Ama gel gör ki Müslüman bozuldu mu imtihanlarda ne oluyor? Çoğalıyor. Cazipleşiyor. Şeytan birçok yere oltasını atmış. Dipti, yandı, sallamaydı, aydı, ileriydi, geriydi, bekliyor. Hangisi nereden düşecek? Düşmeyin. Rızık Allah'tandır. Alın elinize ip, sırtınıza da bir küfe. Gidin hamallık yapın. Helalından yiyin. Bu size her zaman hayır getirir. Haramı karıştırdığınızda ne dininiz ne de namusunuz kalır. Hadis. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Bir dahaki hafta helala harama dikkat etmeyince, din ve namus kalmayınca, onur, şeref kalmayınca Müslüman ne hale düşer? İman esaslarından bundan devam edeceğiz. Yani evham, vesvese, o cinci insanlara hocam hocam gidip büyücülere gitme, muska yaptırma. Nereden kaynaklanıyor? İnşallah ömrümüz varsa işleyeceğiz. Sübhaneke Allahumma ve bihamdike eşhüden la ilah illa ente estağfurke ve tobili velhamdülillahi rabbil